1269 numaralı konu İbn Ömer'in hakiki alimi vasıflandırması. Evet, İbn Ömer şöyle buyurmuştur: "İnsan kendinden üstün olanları kıskanıp çekemediği, aşağı olanları ise küçük görüp horladığı, ilmiyle dünyayı elde etmeye çalıştığı sürece ilimden nasibini almamış demektir."